Radyo Tiyatrosu İsveç Kibriti Anton Çekov'dan oyunlaştıran Tunca Yönder Reji Zihni Küçümen Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Kuzmiç Türker Tekin, Psekov İsmetay Polis Rıdvan Çelebi Yefrem Mefinçeliker Çubikov Bilgezoğlu Yukovski Aytaş Yürükastan Tütüyev Zihni Göktay Nikola Özdemirhan Maria Ivanovna Tanju Tuncer Volodya Bediya Ivan İvan Süleyman Balçın Danica Fazılcan, Olga Petronna, Candan Teksoy, Mark Ivanitch Klasov, Necdet Yakın. Gelin, Komiserim, Komiser, Komiserim, evet. Komiser Kuzmic. Evet, evet. Efendim, müthiş, çok çok korkunç, müthiş. Sakin olun, durun canım. Söyleyin nedir kalkınca var? Mark Ivanich Klosov, yani benim efendim. Ne olmuş Klosov'a? Öldürüldü, Onlar öldürüldü. Öldürüldü mi? Ya, siz kimsiniz bayım? Adınızı öğrenmek şerefini bağışlar mısınız? Ben Şekov efendim. Klosov'un kahyası ziraatçıyım. Demek efendiniz Klozof'un öldürdüğünü iddia ediyorsunuz. Öldürüldü efendim öldürüldü. Katiller acımadan öldürdüler. Bakacağız. Bakacağız. <gülüyor> hey kimse yok mu orada? Buyurun komiserim. Bir cinayet ihbarı yapıldı. İçeride kimse var. Dört kişi var komiserim. ...söyle derhal hazırlansınlar... göreve gidiyoruz. <Gülüyor> Şu kalabalığı da Görev sessiz ve sedasız yapılmalı. Bay Pisekov... ...beni derhal olay yerine götürün. Buyurun komiserim. Alın! Alın! Bak görsen. Hadi şimdi. Şefkatli danbu Yun komiserim. Nereye gidiyoruz? Efendim Bay Nikola'nın yatak odasına. Oradan öldürdüler. Herhalde. Ha, ne demek herhalde? İşte geldik. Odası burası. İyi ama kapı kapalı. Ya kapalı. Açalım. Açalım. <Gülüyor> Açılmıyor, açılmıyor. Neden açılmıyor? Bu kapı baypasla kap. Kilitli komiserim. Önceden bilmiyor muydunuz? Biliyordum. Neden söylemediniz? Ben polisin işine karışmam. Ne söylerlerse onu yaparım. Ha, öylese kapıyı açın. Açamam komiserim. Ne demek açamam? Bir kanun adamı emir size Açamam komiserim. Anahtar belli değil. Nerede bu anahtar? Öteki tarafta. Hangi öteki tarafta? İçeride. Şimdi anladım. Demek ki neymiş? Allah'tan öteki tarafteymiş. Demek ki kapı içeriden kilitli. İçeriden kilitli. Şu delikten bir bakalım. Bir şey görünmüyor yahu. Belki de katil içeridedir. O kapı kilitli olduğuna göre. Sanma. Şuna bak sanmazmış. Neden sanmıyorsun? Sabah gün önce seslendim. Kimse cevap vermedi. Sonra... Katil çık dışarı diye bağırdım Çıkan filan olmadı Ya senin bağırmamla çıkar mı hiç Eğer içeride olup da çıkarsa Suçunu itiraf etmiş olur Bir katilde böyle bir şeyi pek istenmez Pencereler nerede bu odanın Bak bakar Buyurun bu kapıdan çıkalım İşte işte bu pencere Al yepen de burada Komiserim bu yefren bahçı var baktım mı? Aman efendim nasıl bakarım Bacaklarımın bağı çözüldü Eh Mark İrvanit Mark İrvanit Sonun kötüdür derdim Sana güler alay ederdim Bu ihtiyarın sözlerine kulak atmadım. Sefaat sefaat İşte göçüp gittin sonundan Anlatın bakalım olup nedir? Yefrem olmasaydı aklımıza bile gelmeyecek Bu sabah bana geldi komiserim Bu işin içinde bir iş var dedi Hangi iş diye sordum Bizim bey neden uyuyup duruyor diye sordu Yatak odasından çıkmayalı bir hafta oldu Bir hesapladım sahih ya 7 gündür odasında Bir kere bile görmedik Bir balyoz indi sanki kafamı komiserim Odasına koştum içeriden kilitlemiş Yumrukladım bağırdım Uyanıp beni dövebileceğini bile düşünmeden ah, Mağfile Çıt çıkmadım Soylu efendim çoktan göçüp gitmiş. Allah, ah, ah. okumuş adam, iyi adam. Ama toprağı bol olsun, zevkine sefaatını da düşkünde. Sonunda da işte Stefan, hepsi Stefan. Evet komiser. Doğru karakola koş Stefan. ...Ivono'da söyler. Komiserim biliyorsunuz lahana ayıklıyordu öğle yemeği için. Canım şimdi lahananın sırası mı? Koşsun sorgu yargıcına. Bay kafa haber versin. Buraya gelmesini söylesin. Başüstüne komiserim. Hadi hadi durma koş. Ee, ben ne olacağım komiserim? He? He? Sen ne mi olacaksın? Bakayım. Karakol'da kadını be tut lanet. Ne biliyorum canım ne yaparsın? Bir kap olursa kaydeder Baş üstüne başkomiserim Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz Sorgu yardımcı gelecek Yardımcısı gelecek Doktor gelecek Doktor. Yok canım doktoru unuttuk biz Bay Pisekov, Doktora birini gönderiver Evi şuracıkta Beni de mutfağa götür Çok üzgünüm Çok şöyle sıçacak dev bir çaya ihtiyacım var. Sahin Baylar. Dostum Kuzmiç. Haber doğru mu Mark Ivanish öldürüldü mü? Buyurun görün işte. Aman ya. Aman velayet'e bakın. Evet. Daha 8 gün önce fuarda beraberdik. Halkalar attık. Öldürüldü ha, Olamaz. Yok. Yok olamaz. Buyurun olamaz. efendim görün işte. Kuzum, kuzmıç durmadan buyurun görün işte deyip duruyorsunuz. Ben ortada bir şey göremiyorum. Siz görüyor musunuz Nikowski'yi? Kaybetmeye değer bir şey yok sayın yargıcım. Burada yok ama orada var. Nerede var? He? Ne var? E, yatak odasında. Buyurun gidelim. gidelim. Yalnız oda kilitli. İçeriden Öyleyse balta, tornavida, kerpeten gibi gerekli araç ve gereçleri temin edin Bukowski Başka yargıcım Yürüyün baylar Aa, dağıl, Dağılın baylar dağılın müsaade edin görevlilere yollerin Çekilin yolundan be adam ha, işimize engel oluyorsunuz Sonra bak boylarsın kardeşi ha Buyurun sayın yargıçım. buyurun efendim Tiyatro mu oynuyor be panayır değil burası Gelin sayın yargıcım gelin efendim gelin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 Bravo durumu iyi tespit etmişsiniz Kuzviç Ben gösterdim komiserim Size <gülüyor> soru sorulunca konuşun Bay Kusakoff Yerli yersiz sözlerle karıştırmayın kafamızı İstediklerimizi getirdim Koy onları yere delikanlı Baylar Yaptığım inceleme sonucu Kapının kilitli olduğunu tespit ettirdim Bu durumda içeri girebilmemiz için Kapıyı kırmamız gerekiyor ben başka çare göremiyorum. Siz Bay Kuzmiç, ee, ben e... ben de göremiyorum Sayın Yargıç. Siz Bay Bykowski, haklısınız Sayın Yargıç. Öyleyse delikanlı, alın elinize zabaltayı... kapıyı kırın. <gülüyor> oğlum, oğlum hadi. Oğlum öyle değil. Yanmaması lazım var, yanmaması. Hak öyle. Kim de şure şure şure. Yavaş yavaş, kıymık lan sözümüzden kaçacak. Evet baylar girelim sakın katil cehet olabilir hmm. önce ben gireyim davranma yatalım yaralamadınız ya sayın yarcaçım bir şeyim yok ya sen kurşun değmedi de? galiba sayın komiser yaralandılar e, nerede acaba sayın komiser nerede siz e... sayın baylar gençinizde oh. öldürdünüz mü onu kuzmit? Kimin öldürdün? Katili Katil mi? Sayın Yardır'cım odada kimse yok ki Peki ya o tabanca kim attı? Ben Neden? Ben böyle yerlere girerken bir tane patlatırım Bakarsın biri vardır içeride korkup teslim oluverir Ama burada kimse yok Sağ ya o kimse yok Aa, Efendim mahkemen işte yok Orası belli değil Belli o da bomboş <gülüyor> Bak kime <bak, gülüyor> konuştu? Bayım, bayım kaç kere söyleyeceğiz susun diye Evet çok söyledi Etrafı kolaçan edin Bay Bikowski. Siz de Bay Kuzmik Basitin efendim Yapak uzunmuş Bakırın yavrucu Doğrudan top pop edilmiş Sılaşılmış Yastık yer mi? Paralar Komodik üstünde 3, 5, 8, 10, 10, 10, 13 ...katil bizi yanıltmak için bırakmış olmalı. Buna da var. Bu konserin sesi. Neredesiniz Kuzmiç? Hayum hanım altında. <gülüyor> sayın İlkoz Bana yardım edin de... ...şu şişeleri çıkaralım. Baktitep ol siz de. Ha, evet. boş mu? Bu yarısına kadar dolu. Daha var mı sayın kose. Bitti bitti bir de elimizde bom tıpkı ya oh dünya var siz ne bul ama, ama, ama, ama, ama bu da ne Masanın paket bakın duyar mı bir çizme Mark Ivanic bir çizmesi al ben de çizmem beni bırakın psikop şey bir ama teki nerede bunun <gülüyor> Namussuzlar Mark Ivanic yok. Çizmesinin bir tekini bulduk Hay Allah, Allah. Rica Allah. ederim Rica Allah ederim Allah yüksek düşünmeyiniz bir Kovski <gülüyor> Sayın komiserim bir dakika Buyurun sen yargıçım. Yevgrev Kuzmich, Meslek hayatında bu ikinci olaydır Birincisi 1870'de olmuştu 1870'de. Tüccar Potnetov'un öldürülüşü Hatırlarsınız canım O zamanda <gülüyor> böyle olmuştu Namussuzlar adamı öldürüp Ölüsünü pencereden götürmüşlerdi Evet Pencereye bakalım Dokununca açıldı Demek sürgülü değilmiş hmm. Bakın Bakın listelere bakın evet, evet. yaşlanıyorsunuz Kuzmiç burada e, pervazda İşte diz kapağı izi ha, Biri oradan girmiş Pencereyi dikkatle gözden geçirmeliyiz Dikovski Buyurun sen Yelke'cim baktınız mı? E, baktım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 Yatak hakkındaki düşünceleriniz nedir bakayım? Ee, kan lekesi yok. Yastığa baktım Sayın Yargıcım. Diş izleri var. Diş izleri? Diş izleri. Odada bir boğuşma olduğunu sanıyorum. Şu acıklı durumda güldürmeye kalkmayın beni Bukowski. Ee, sizin sanmanızdan önce de boğuşma olduğunu biliyorduk biz. Her şey açıkça ortada. Neyse Sayın Komiserim... E, ...buraya bir polis dikin... ...gidip bir de bahçeye göz atalım. neler Bakalım neler bulacağız. ...parçaları buldum Sayın Yargıcım. Bay Pişakof, efendimizin son defa... ...giydiği elbiseler ne renkti? Sarı keten elbiseleri vardı sırtında. Çok güzel. Demek ki elbiselerin... ...mavi renkleriymiş. Sarı efendim, sarı. Bu ne renktir Bay Pişakof? Bakın ve söyleyin. Koyu mavi efendim. Öyleyse... ...ama efendimin üzerindekiler sarıydı. Tamam, tamam anlaşıldı. Katilin... ...giydiği elbiseler maviydi. Bu iplik parçaları da çalılara takılıp kalmış. Evet, başka deliller... Ah, yok, diye de gel. Hoş geldiniz doktor Dostumuz Mark Ivanic Korkunç bir cinayete kurban gitti e Sizi bunun için rahatsız etmiş bulunuyoruz Haberi duydum sayın Chubikov Çok üzüldüm Üzüntüler zaten üst üste gelir Hayrola doktor ne oldu Ah sırtlar yine ayaklanmış Ne istiyorlar anlamıyorum Hep Avusturya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 Bu kan Sayın Yargıcım. Evet, evet benziyor. Siz ne dersiniz Bay Kütüyev? Ee, hiç şüphesiz bu ince çizgi kandır. Ama eski bir kan. Ondan ne demek? Ha, yeni akmamış demek. Öyleyse adamı boğmamışlar. <gülüyor> ne dersiniz Gükonski? Bence boğmuşlar Sayın Yargıcım. Canlanmasından korkarak da burada piskin bir şeyle başına vurmuşlar. Ee, bakınız şurada kalılar diyeceğiz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 Öyleyse bizi mutfağa götürün Bay Psekov Sabah apar topar evden çıktım Açlıktan ölmek üzere Cinayet Para için yapılmamış dostlarım. Bu iki kere ikinin dört ettiği kadar kesin. Ben önce para için sanmıştım ama şimdi sizinle aynı fikirdeyim Sayın Yargıç. Teşekkür ederim Sayın Bikovski. Şu hufufuf böreğinden biraz daha versenize. Canım uzatıverin şu tabağı. Ahçınız fevkalade <gülüyor> Bay Psekov. Afiyet olsun efendim. Günayeti aydın bir kişi işlemiş. Bence. Nasıl aydın?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 Olay çizmesini çıkartırken olduğuna göre demek uyumuyordu. Yorgun <gülüyor> kafanızı eninde sonunda cinayeti ortaya çıkaracağız. Yefrem semaveri getir. Baş üstüne. <gülüyor> Çay mis gibi kokuyor. Kupaları doldur yefrem. Ee, sayın yargıcım bardağınızı verir misiniz? <gülüyor> Bu alçaklığı yapsa yapsa Nikola yapmıştır Olabilir Kimdir bu Nikola Beyefendinin uşağı Haydutun biridir o efendimiz Beyefendiyi her gece soyup yatıran da odur O öldürmeyi de kim öldürecek Geçenlerde Meyhanede efendimi öldüreceğinden söz etmiş <gülüyor> Bütün bunlar da şu Akulka karısının yüzünden oluyor Bu Akulka Nikola'nın sevgilisiydi Bizim bey de elinden aldı Tabi Nikola da buna çok içerledi Çağır onu Bay Pişakov Bay Sınav. Sonra Efrem devam et Şimdi Hizmetçiler Bölümün e, Haberi duyar duymaz bayım Ağlamaya başladı Beyefendiye çok acıdığını söylüyor İşte getirdim Adın ne Nikola Beyefendi nerede Öldürmüşler Efendimizi insafsızca öldürmüşler. Öldürdüklerini biliyoruz. Peki ölüsü nerede şimdi? Anlamadım ben. Kimin herhalde? Efendinin ölüsü. Söylediklerine göre pencereden çıkarmışlar efendim. Bahçenin bir köşesine gömüşler. Soruşturma sonuçları hızla yayılmıştı. Koştu ki. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Peki efendini öldürdükleri gece sen neredeydin? Ben ben mi? Evet sen Gülemeyeceğim efendim Hatırlayamıyorum Gülmeyin bir koşulluğu rica ediciğim Topik bir şey mi oldu ha. Demek böyle. böyle Peki efendinin penceresinin hemen altında incecik dikan çizgisi var Bu nereden geliyor Cevap ver Evet Okan mı? Evet evet Okan çabuk düşün bir, Tavuk kesmiştim efendim Ben iyi tavuk keserim efendim her zamanki gibi kesmiştim ya Bu kez tavuk elimden kurtuldu Kaçmaya başladı i̇şte Kanı da oraya buraya bulaştı İşte o kan o, tavuğun kanıdır Budalaca bir bir Dikovski Demek tavuk kanıydı Nikola Tavuk kanı efendim Akul mıydınız O konuda <gülüyor> Günah işledim efendim Nasıl yani işte... He, anlaşıldı anlaşıldı Peki beyefendi bu kadını senin elinden aldı mı? Hayır efendim o almadı benim elimden Akulkayı elimden alan Bay Pisekov Pisekov evet. mu? Evet, evet evet Rahmetli bu Mark için kâyesi Bay Pisekov Sonra rahmetli efendim Mark işte Bay Pisekov'un elinden aldı Akulkayı Ah, bu iş işte böyle oldu. Pekala pekala hadi git. Şimdi size bir soru sormama izin verir misiniz, Bay Pshenkov? Tabii siz yedi gün önce Cumartesiyi pazara bağlayan gece buradaydınız. Evet, evet saat onda akşam yemeğini Mark Ivanitski ile birlikte yedik. Sonra? Sonra? Sonra? doğrusu isterseniz sonrasını hatırlamıyorum. Ne ne zaman yattığımı hatırlamıyorum. Ayler. Baylar neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz yüzüme? Sanki onu ben öldürmüşüm gibi. Peki nerede uyandınız? Büyük mutfakta. tandırın üzerinde. Birçok bir kişi gördü. Orada uyuyanlar da. İsterseniz sorun Sayın Yargıcım. Heyecanlanmayın canım heyecanlanmayın. Akulka'yı tanır mıydınız? Ya, tanırdım. Ama bundan kime ne baylar? Nikola'yı duydunuz. Sizden sonra rahmetli Mark İvan ilişkisi olmuş. Evet. Evet öyle oldu. Efren... E, Deprem Buyur biraz ya. daha mantar getir Reçelli çörek ister misiniz baylar Reçelli çürük de getir yebrem Seni konser Kuzmiç Şu kaymaktan biraz alın Halis manda sütünden yapılmıştır <gülüyor> Evet Şimdi isterseniz Evin ana bölümüne gidip Rahmetli'nin ablası Maria İvalovla'ya Konuşalım biraz da <gülüyor> Kof, yardımcısı sayıldı Kofki Ve bendedir Kofzer Ne istiyorsunuz beyler? Bir iki şey sormak için sizi rahatsız ettik Girebilir miyiz Maria Ivanovna? Girelim Özür dileriz Galiba dua ediyordunuz Sizi fazla meşgul etmeyeceğiz Buyurun efendim sizi dinliyorum Sizden şunu rica ediyoruz Tabi duydunuz acı olayı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 Ben hiçbir şey... ...hem ne söyleyebilirim? Hayır hayır... ...kardeşimle ilgili hiçbir şey söyleyemem... ...ölürüm de söyleyemem... ...beni rahat bırakın baylar... ...bücaderim odamdan çıkıp ...rahat bırakın beni... Çıkalım baylar... ...çıkalım baylar... ...pekala Maria Ivanovna... ...acınızı paylaşıyoruz...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 Bence şu alçak gönüllü efendisine bağlı Pseko'nun bu müthiş çelik Bırak şu zırvalamaları Nikos'tu. Ama Yargıcım ya Akulka Nikora'dan Pseko'ya ondan da rahmetli mahkumali. Mantığınızı sevsinler sizin Yani Akulka'yı tanıyan herkes Katil oluyor şu şaşmaz mantığınızla Ah sizi ateşli çocuk ...size bir emzik vermeliydi Kovski... ...hiç olmazsa onu emerken konuşmazsınız. <gülüyor> siz de Akuka'ya kur yapmamıştınız. Aa, ama Sayın yargıçım, Sayın... Ya, sayını aynı bırakın, bırakın sayını sorma cevap verin. Akuka'ya kur yaptınız mı yapmadınız mı? Siz ne biliyorsunuz bir gençlik olayıcın... ...o kadar büyütecek var bunun? O yüce mantığınıza göre çok şey var. Demek ki sizin de bu işte parmağınız olmalı. <gülüyor> sayın Yargıcım... Akurka hatırladığıma göre sizde de bir buçuk ay kadar açılık etti Hem nedense o aççılık ettiği sıralarda zaten siz akşamları erkenden evinize gider olursunuz. Üstelik ünlü davetleriyle meşhur Sayın Yargıcım O dönemde bir defa olsun yemek vermemişti eşime <gülüyor> Ödüle bak Sersem Tedor İçimiz dışınıza çıktı sallanmaktan Doğru kullan arabayı bir daha açam, açam devrilmeyelim. Demartesi'yi pazara bağlayan gücü birlikte kağıt oynamıştık. Yani cinayet gecesi. O halde ben sizden şüphe etmiyorum siz de ben de ne Ey tanrım hey bana sabır ver. Ah Nikolski Nikolski şaşkın çocuk. Sayın hocam mesele kadın meselesi değil. Mesele aşağılık iğrenç kötü duyguların ortaya çıkması meselesi. Nikola yenidiği kabul etmedi. Öcü almak istediydi. Pisekov da bu fırsatı ganimet bildi. Onun da efendisine kini vardı Hem belki Mark İvanis Sadık gelmesine Üç beş kuruş niras bırakmış olabilirdi Böylece korlanmış bir onur Ve doyurulmuş bir para hırsı Bu iki duygu bir cinayetin işlenmesi için Yeterli iki neden değil midir Böylece iki kişi elimizde Ama Üçüncü kişi ki Nikola ile Pisekov Mark İvanis'i tuttular Ama boğmadılar Çünkü Pisekov ürkek Utangaç bir adam istedik korkar da bir adamı yastıkla boğacaktı ben incelikten yoksun. Aklı ermez buna. Onu boğan bir üçüncü kişi var. Ama kim? Karnım acıktı. Aman karnım acıktı. Bakalım Volodya neler hazırlamış. Volodya! Volodya! Geldiniz mi? Seninle konuştuğumuza göre... ...demek ki geldik Volodya. Ee, neler hazırladın bakalım? Soğan çorbası, taçınlı börek... ...kapıfka, haşlanmış dana eti... <gülüyor> ...biber salçalı kutu... Oh, oh, oh, oh. Yeter yeter gerisini söyleme. Hadi sofraya azizim... ...Bikovski... Buldum, buldum. Buldu. Ne, ne oldu? oldu? Ne buldun? Üçüncü. Ne üçüncü? Bu? Ben Bikowski, don, don biraz kendime geleyim e, hafif kesiyordum. Uğursuz cinayetten söz ediyorum. Biliyor musunuz üçüncü kim? Rica ederim, Rica ederim bu konuyu yarına bırakın, Komski. Ocağın karşısında çubuğunuzu tütürün ya da gidin yatın ama beni rahat bırakın. Sevko beni suç ortaklığı eden ve Mark boğan bu anı çocuk şeyi...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 Ya kadının bizi görünce o telaşı, açıklama yapmak istemeyişi... ...kadın kardeşinden nefret ediyordu, dindardı çünkü. Aşırı derecede dindardı. Adamsa tersine zevk-ı sefa düşkünüydü. Anlattıklarına göre Mark Ivanich kız kardeşinin yanında ispitirme deneyleri yapıyor... ...kendisini şeytanın meleği olarak tanıtıyormuş. Ne çıkar bundan bir Kadın bağnaz, bu bağnazlık yüzünden öldürdü kardeşini. Aklınca dünyayı bir dinsizden kurtarmış oluyordu, ah... Kadına. Biz odadan içeri girdiğimiz zaman Kandilin önünde dua ediyor gibi durması Gözümüzü boyamak içindi Bütün acemiz suçlular gibi o da dua eder görünüp Şüpheleri üzerinden atacağını sanıyordu Ne olursunuz Nikolay Yermolay Sayın Yargıcım Kulunuz köleniz olayım bu işi bana verin Sonuna kadar uğraşayım Katilleri adaletin pencesine teslim edin. Güç karmaşık işleri biz de çözmesini biliriz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 sen de şöyle geç. Pek de genç. Hm öyle. Adın bakayım, kısa adın? Daniel Efendi. Ne iş yaparsın? Koyun güderim, çobanım. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? E eh, aşağı yukarı on yıl. Ondan lat. önce ne yapardın? Çocuktum sayın efendimiz. Sekiz yaşından beri çobanlık yaparım. Başka işim yok. Hehala. Buraya niçin geldin? Şüphelendiğim bir şey oldu. Hangi da. konuda? Rica ederim karışmayın Dikovski. Zaten kafam yerinde diye iyice allak bullak etmeyin. Özür dilerim sayın yer. Eskiye mi isterseniz çorba getirdim. Kucak sıcak iyi i̇şte gelir. Sen özefendi istemez? Neden ben şüphelendim bakayım.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 Gece yarısına kadar vaftiz babamda oturdum... ...benim gideceğim yoktu ya... ...vaftiz babam uykusu geldiğini... ...artık defolup gitmem gerektiğini söyledi... ...ben de eyvallah yarın uvarım deyip evden çıktım... ...vaftiz babam sizden iyi olmasın sayın kes efendim... Kes be adam kes... ...benden iyi olursa olsun uzatma lafı... ...kısa anlat... ...evet evden çıktın... ...evden çıktım, ...baktım başım iyice dönüyor... ...bir iki kere yere yuvarlandım kalktım... ...bilirsiniz sayın efendimiz... ...bizim derenin suyu serincedir... ...hele bu mevsim tadına doyum olmaz...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 Onları kimleri? Onlar işte yardımcıım. Kim de onlar? İki kişiydiler, yürüyorlardı. Duracak evet. değiller diye elbette yürüyecekler. E sonra durdular ama. Pekala, pekala anlat. Ellerinde ağır bir şey taşıyorlardı. Biri bir ucundan tutmuş, biri öbür ucundan. Kara bir beze sarılmış ağır bir şey. Bu güzel işte. Güzel değil de efendim bir simsiyel bir parti. Devam et, devam et. Gördünüz mü Dikovski Adamın aklını karıştırıyorsunuz. Evet Danilka. Hey diye bağırdım. Gelin de birlikte yüzelim. Çok kurtulan.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 Adamlar onu götürüyorlardı Nasıl adamlardı bunlar Aa, Biri çok iri yarıydı Öteki uzun ama zayıftı <gülüyor> Neden güldünüz e, ne e Biri iri yarı öteki uzun ve zayıf Mesela apaçık oldu da sayın Yargı Başka Danilka ee, Başka efendimiz o siyah paket tam bay Kozov'un boyuna posuna uygundu hmm, Sayın Yargıcım buna ne dersiniz İlgin Sayın Yargıcım bir soru sorabilir miyiz hmm, Pekala pekala sorun bakalım Danilka Microsoft'un Kaya'sı Psikov tanır mısın? Tanırım efendimiz. Ya Uşaklarından Nikolay'ı, onu da tanırım. Şimdi soruyu dikkatle dinle. Gördüğün iki adam Psikov'la Nikolay'a benziyor muydu? Vallahi benziyordu. Hatta o zayıf olanı Bay Psikov gibi yürüyordu efendimiz. Sözün meclisten bu kadar leylek gibi seçiyor. Psikov. Soruların bu kadar sayın geldi. Eh, İyi. Danilka seni mahkemeye de çağıracağız. Sayın Kuzmit ifadesini kağıda geçirin sonra salıverin gitsin Ya da Nikola Yargıcım? Ha, onlar mı? Onları da tutuklayalım Kuzmiç deliller aleyhlerinde Evet beyler bugün hep iyice ilerlemiş sayılırız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 12 gündür her sabah bana aynı şeyi soruyorsunuz Ben de her sabah aynı cevabı veriyorum İllallah ya Ya, ya onu sor çektiğimiz günkü tavırlara O ağlamaları bana bir şey sormayın demeleri Bunlar psikolojik tavırlar Gerçek delil olamazlar Siz mutlaka balta kanlı çarşaflar falan istiyorsunuz Ama size ispatlayacağım yargıcım Psikolojik tavırlara hayır mı O halde somut deliller süreceğim orta Ne kadar sinirlisiniz bu sabah Neymiş somut delilleriniz İsveç kibriti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 Mahkeme seni hapis cezasına mahkum etmiş. E, 1882'de yine aynı mahkemeye düşmüşsün. Suçunda yine hırsızlık. Biz hepsini biliyoruz. Bir cahilliktir oldu Sayın Efendimiz. Tövbe ettim. Namusunla çalışıyorum. Namusunla seni. çalışıyorsun ha? Bu namus seni Veli Nimetin Efendi'nin klozobu öldürmeye kadar götürüyor sonunda. Ben... E, efendimiz anlamadım. Bak numarayı. Kahya atmışsa kovla birleşiyorsunuz. Bu işte çıkarı olan bir üçüncü kişi Bir kadın... Kadın ya da erkek... Bir üçüncü kişiyle birleşiyorsunuz... Öldürüyorsunuz klozofu... Efendiniz... Aman efendiniz... Ben... Sen bir katilsin... Aman efendilerim... Aman... Tanrım beni koru... Ağlıyor... Görüyor... <gülüyor> e, bu bir itiraftır... henüz değil... Söyle... Sen mi öldürdün? Allah saklasın efendimiz. Aman Sen öldürmediysen benim bu telaş olur. niye? Hı? Acıyın bana efendilerimi. Ne olur acıyın. Ne öldürmedi adam itiraz et. Tekin katil benim. Üstüne varmayalım bu işin yanı da vardı Dikovski. Ben bir şey yapmadım. Kimsenin kılına dokunmadım ben. Ne <Gülüyor> <Kim> var? Buyurun <Gülüyor> sayın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 hiç değil. Ama efendim... Yargıcın sözünü kesmeyin. Evet benim sözümü kesmeyin. Eğer suçunuzu kabul ederseniz bu cezanızın hafifletilmesine yardım eder. Bugün son gündür. Ya kabul ya ret. Yarın çok geç olacaktır Pisekov. Hiçbir şey bilmiyorum efendim. Hiçbir şey anlayamıyorum. Dönün. O sizin eski sersemliğiniz. İstediğiniz cinayetten belli. Evet bu konuda yardımcıma hak veriyorum. Teşekkür ederim sen Yargıcım. İzin verirseniz sorguya ben devam edeyim. Peki hala devam edin. Teşekkür ederim. O uğursuz cumartesi akşamı siz Klozov'un yatak odasında onunla birlikteydiniz. Yatağın altında bulunan şişeler bunun ispatıdır. Öldürme planınızda Nikola size ortaklık ediyordu. O kapının önünde sizin onu çağırmanızı bekliyordu. Mark Imanich nihayet bire doğru iyi bir yatıp uyumak istediğini söyledi. Çünkü kesinlikle biliyoruz her akşam birde uyurdu. Masadan kalktı, yatağın kenarına oturdu, çizmelerine çıkarmaya başladı. Bir yandan da size ertesi gün çiftlikte yapılması gereken işler konusunda talimat veriyordu. İşte istediğiniz fırsat öyle gitmişti. Kapıya yürüdünüz, açtınız... ...orada Nikola duruyordu. Ona işaret ettiniz. Ayyiden içeri dalan Nikola ile birlikte patronunuzun üzerine yürüdünüz... ...yakaladığınız gibi yatağa yatırdınız... ...biriniz başına biriniz ayaklarına çöktünüz. Kimin başına kimin ayaklara çöktüğü soruşturma sonunda anlaşılacak tabii. İşte o sırada... ...dikkat edin Pisekov... İşte o sırada odaya üçüncü kişi girdi. Belki sizi bu cinayeti işlemeye yönelten kişi...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 Adamın solu kalmadığına inanınca Dikolaşka ile birlikte onu pencereden çıkardınız, otların arasına yatırdınız. Kadın da sizden ayrıldı. İkiniz yalnız kalınca ölünün yanına bileceğini düşünerek sivri ve keskin bir cisimle başına vurdunuz. Elbette bu cismi de bulacağız. Sonra önceden orada sakladınız büyük bir bezle ölüyü sarıp sarmaladınız, kişinin üzerinden aşındınız, bendin yolunu tuttunuz. Ay yeter, yeter daha ne aşkını yeter de elinizde. Rica ederim sizin. <gülüyor> evet, bir polski. Amacınız ölüyü benden aşağı atmak, cinayetinizi ispatmadan tamam et ama Danilka'yı unuttunuz Dan, Danilka Danişaya evet Danişa şu çoban o sizi gördü arkanızdan bağırdı Korkup kaç ne yapıyorsunuz boğuluyorum Allah, Allah aşkına Allah bıraktı beni ne öyle olsun İmdat inat edecek yeter yeter oh sizi kutlarım bir komşiyi.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 Nasıl bir kadın? Şahale azizim, şahale bir kadın. Ona şöyle bir omuzumla dokunabilmek için ömrümün on yılını veririm. Bırakın şimdi duygularınızı da olup biteni anlatayım. E İki günden beri çarşıya alt üst ediyorum. Çarşıdaki bütün dükkanlara, meyhanelere, mahzenlere uğradım. Herkese İsveç kibriti satıp satmadıklarını soruyordum. Nereye başvurduysam yok cevabını verdiler. İki gün boyunca taban teptim. Neredeyse ayakta duramayacak hale geldim sayın yargıcım. Ama sabrım ve inadım sonunda istediğimi elde ettirdi bana. Heh.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 Bak, kadın ikimiz de tanırız. Bir defa sigara içiyor. İkincisi klozova aşık. Nereden mi biliyorum? Gördüm. Bir gün klozovaları mutfağında kadın ona yalvarıyor, Klozovsa umursamaz bir tavırla sigarasını dumanlarını yüzünü yüzüne, yüzüne üflüyordu. Mark Ivan için aşık olduğu sıralardaydı. E, i̇şin içine kıskançlıktan gelen bir öc alma meselesi de olabilir, değil mi? E, neyse hepsini düğünüz, e, gidelim sen ya Hadi canım, sende. Ağzı süt kokan bir çocuğun lafıyla namuslu, iffetli, dürüst bir kadını gecenin rahatsız edecek kadar aklımı kaçırmadım ben. Yani ağzı süt kokan çocuk ben oluyorum, namuslu kadında Olga İvanoğlu öyle evini... Ne kadar anlayışlısınız. Siz, siz de korkak, cahil, tembel bir ihtiyatsınız. Koltuğunu dövüp çubuğunu tutturmakten başka bir şey düşünmeyen bir ihtiyaç. yavaş. Yavaş.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 Efendim ne güzel bir rastlantı Tam zamanında geldiniz Ben de akşam yemeğini hazırlamıştım Kuzmiş evde değil papaza kadar gitmişti Gecikti ama önemli değil Biz başlarız Aman Olga Petrovna biz yemeğe falan kalacak Aha, değiliz Olmaz vallahi olmaz Şöyle buyurun oturun Teşekkür ederim Kız, Sağ olun. Bu sorgudan falan mı geliyorsun? Evet e, bir sorgudan Hı. Yay kırıldı da Yay mı ne yayı Araba yayı yani Aa. bizim yaylanın yayı kırıldı Vay <gülüyor> ya işte vah çok üzüldüm Bir dakikanızı rica edeyim Mutfağa uğrayıp arabacı için bir şeyler vermesini söyleyeyim Aman efendim aman rica ederiz Bizim Klimovich on gün aç kalsa Bana mısın demez <gülüyor> Penguen kuşu gibidir <gülüyor> ee, Sayın Yargıcı pelikan kuşu gibi demek Neyse işte canım pelikan Aman pelikan kuşu gibi olsun <gülüyor> Efendim bir defasında ne olsun, ne olsun. Ben şimdi geliyorum. Şaşırdı. Şaşırmadın Sana öyle geliyor. Yüzünü iyice inceledim. Önce sarardı, sonra kızardı. Yanımızdan ayrılması da bahane. Canım bilmez misin konuksever kadındır. Sayın Yarkıcığım. Yay kırılması meselesi iyiydi ama şimdi kentime etmeden onu şaşırtmak kalır. Yani yani doğrudan giriş yapmak. Bırak yatağı bildiğin gibi yap. Ben yapamam. Sen başladın sen bitir. Sağ ol. Geliyor galiba. <Gülüyor> Beklektim. Buyurun yemek odasına geçelim. <gülüyor> Sayın bayan, biz buraya ne akşam yemeğine geldik, şey ne de arabamızın yayı kırıldı. Biz Mark Ivanits için geldik. Ne? Mark Ivanits için? Evet, Mark Ivanits için geldik. Hangi Mark Ivanits? Ben.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 Bahçenin öbür tarafındadır Gidelim Bunları yakınız İsveç kibritiyle yakalım <gülüyor> Kullanışlı kibritler bunlar Hayli büyük bir yer Öyledir Burası hol Yürüyelim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 Bizi aldatıyorlar. Bu o değil canlı biri var burada Siz kimsiniz kalkın bakayım Kim bu? Bağırma adam bağırma ha? Aman olamaz Siz İvanic Tanrım bizi konuştunuz Evet benim Siz dedikovskisiniz Hangi şeytan sizi buraya attı ha? Şu aşağıdaki herif de kim? Ah, ah, ah sor bir yargıçı ya o, nereden çıktınız beyler? Ah, delin sizi kucaklayayım dostum Çubukov, çok özlemişim sizi. Olga Petrovna, siz gidin. Erkek erkeğe şöyle bir kutlayalım bu buluşmayı. Olamaz, olamaz, olamaz, olamaz, olamaz. Çubukov, dostum, yardımcınız hasta mı acaba? Olamaz, olamaz diye tutturdu. Nasıl oldu da geldiniz ya? Ah, ha ha, Nerede bu bardaklar? Ah, burada. Buraya sizi kim getirdi? Ha? Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? Ese, boş ver. Yani, oh. yani ben seni anlayamıyorum. Sen sen misin yoksa sen sen değil misin? Ya e sıktınız Yoksa halak dersi vermeye mi kalkacaksın? Zahmet etme dostum, hiç zahmet etme.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 Ah dünyadan elini eteğini çekmiş gibi... ...bu kullanılmayan hamamda oturuyormuş de... bunun yerinde... ...olga Petrov'a bakıyor bana... ...dinlendim gençleştim dostlarım... ...ama artık sıkıldım... ...gelecek hafta eve döneceğim... ...anlaşılır gibi değil... da anlaşılmayacak ne var... Ha, ...anlaşılır gibi değil... Tanrı aşkına söyleyin... ...çizmenizin tekini bahçede işine... Hangi bahçe? Hangi çizme? Evinizin bahçesi! Çizmenizin bir tekini bahçenizde... ...bir tekinde yatak odanızda buldunuz. Size ne ya? Ne yapacaksınız öğrenip? Efendim... ...bu çizme hikayesi pek ilginçtir. Ben Olga'ya gelmek istemiyordum. Özgürlüğüme düşkünümdür. Bilirsin kol. ...işte buraya gelip... ...Olga'nın buyruna girmek işime gelmiyor. O gece kadın... Bahçe penderesinin altına girip çıkışmaya, ağzına yerini söylemeye başladı. Bilirsiniz kadınların her zaman yaptıkları şey. Dırdırı uzayınca canım sıkıldı. E kafada epey dumallıydı. Kizmemin tekini kaptığım gibi bahçeye, oğlaya doğru fırlattım. <gülüyor> Sanki irtifat etmişim gibi sen tut, açık pencereden içeridir Başta beni pataklamaya, aman dur etme eyleme demeye kalmadı, sırtladığı gibi pencereden aşağı attı sonra sürükte sürükte buraya getirip hapsetti. Yaman kadınmış canım dedim ya. Şimdi gördüğünüz gibi ense yapıyorum baylar. Aa artık canım sıkılmaya başladı. Ama ya şubesko nereye? Kardeşim dur. ne oldu bunlara ya?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 İzleç gibi tatlı oyunumuzu dinlediniz. Anton Çikov'tan oyunlaştıran... ...Tunca Önder... ...Reji Zihni Küçümen... ...Efet Erhan Mezütoğlu... Oynayan Sanatçılar... ...Kuzniç Türk Ertekin, ...Pisekov İsmetay... ...Polis Rıdvan Çelebi... ...Yefrem Metin Çeliker... ...Çubikov Bilge Zobu... ...Yukovski Artaç Yurkasan... ...Tütüyev Zihni Göktay... ...Nikola Özdemirhan, ...Maria Ivanovna Tanju Tunçel. Volodya Bedianer, Ivan Suleymanovçun, Danika Pazujan, Olga Petromna Candan Teksoy, Mark Ivaniç Klozov, Necdet Yakın. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.